Demiş. Bak alim her yerde kıymetli işte. Barosan'da da olsa, İran'da da olsa, Irak'ta da olsa, Mısır'da da olsa, Şam'da da olsa, nerede olsa alim olduğunu kıymeti çok. Demek ki efendim cahile hiçbir yerde izzetli kılar yokken bazı, bazı da hazretliye her yerde izzetli kılar kıymet var. Demek ki asıl Allah indinde makbul olan vasıfları almalı ki insan Allah'ın izzetiyle Allah yanında geçerli olan izzetle izzetlenmeli ki aşağıya gelir olmasın. Ne yapmamız lazım? mu diniyle öğrenmemiz lazım bir. Azim izzetli oluyor. Bir de şeyi anlatalım. Kemal Paşozadı'yı anlatalım. Kemal Paşozadı çok hatta Kemal Paşa Zadı derneği kurduk biz her devletinin itibarını insanlarını yaşatmak istediğimiz için orada oralıymış o da orada Kemal Paşa Zadı adına dernek kurduk şube kurduk onu herkes gülsün diye şimdi bu vakit neymiş oldu da komutanmış padişahın çadırında vazifeliymiş böyle padişahın otağında toplantı var birisi geliyor, herkes fıs fıs fıs ayağa kalkıyor, Ne ediyor soruyor bir kim? Diyorlar ki anlatıyorlar bu Kemal Taşezade'ye bu planca vezir. ya yaa öyle mi? fedala, birisi daha geliyor herkes bir hürmet, bir telaş bilen böyle ayağa kalkıyor, bu kim? planca vezir, plan gelmiş, gelmiş gelmiş, beyler beyleri gelmiş, çeşitli mevki makam sahipleri gelmiş otağa Ondan sonra bir koca kavuklu adam gelmiş ki o bütün vezirlerin hepsi ayağa kalkmış. Böyle hırmetler bir şekilde. Şimdi bu da uzaktan seyrediyor. Nebetçi, elinde silah bir taraftan nebetçi bir taraftan da merakla ilk defa gördüğü bu otağı seyrediyor. Yani bu kim demiş bu sefer yanındaki fıs fıs bu kim? Ee, bu da sadrazam. Tabi sadrazam vezirlerin hepsinden daha yüksek. Ha iyi bak en büyük bu demek ki demiş gözünü dikmiş ona Sadrazam başka şeye oturdu, vezirler ondan daha aşağıda oturdular filan. Ah biraz sonra bir adam daha gelmiş, Sadrazam bir de ayağa kalkmış, hepsi ayağa kalkmış çok büyük bir net itibar böyle. E bu kim demiş? Hani Sadrazam en büyüktü e, Bu da Şeyh İslam demişler. Bu alim adam demişler, çok büyük alim de Şeyh-i Osmanlı Şeyh-i olmak kolay değil. Çok büyük alim de onlar bu ikrar Haa, Demek ki en yüksek mevki, makam, ilim makamıymış. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Rütbe tölü ilmi, aler rütbe. en üstünü ilim rütbesidir. En alim, onlar en yüksek. Onun üzerine demiş ki ben alim olacağım. Bıraktım ben bu askerliği, yeniçeriliği falan demiş, sitahiliği demiş, ilme girmiş ve çok büyük alim olmuş. Osmanlı'nın en büyük alimlerinden biri. Biz de onlar buna dernek kurduk ki, tokatlılar kendilerinin yetiştirdiği, büyük bir efendim, alimi tanısınlar, tokatlıların, evlatları da öyle büyük olmağa çalışsınlar diye. Demek ki, e, ilim erbabı olursa insan izle sahip oluyor. İlim de, elhamdülillah her yerde, kıymetli insan Türkiye'den çıksa Amerika'ya gider Amerika'dan gitse Avrupa'ya Amerika gelir yani nereye gitse alime her yerde hürmet olur Tabii bir de alim arif olursa yani irfan sahibi olursa yani nariketullah'a sahip yani Allah'ın evliyası olursa kıymetli olursa Allah'ın cümünde mevki makamı daha yüksek olursa o zaman hasşahlar bile elini ökaranır Aziz Mahmud'u Mahmud Hüdayi Efendimiz, nasıl? Üsküdar, Üsküdar çarşısında geziyormuş. Aziz Mahmud'u Hazretleri böyle yürüyormuş. Karşıdan da padişah atıyla, etrafıyla, böyle dıgıbık dıgıbık, çarşı açılıyor, herkes kalabalık etrafa dağılıyor, padişah geçiyor diye. Efendim, padişah atının üstünde gelirken, bir bakmış karşıda Az-Mahmud'u Hidayih Hazretleri hemen hürmetle Sultanahmet hemen atından aşağı inmiş şak aşağı inmiş çelik bir şekilde hemen Az-Mahmud'u Hidayih Hazretleri'nin gitmiş önüne ötmüş efendim demiş böyle atasız gülün atına dün giriyor padişah şeyi Az-Mahmud'u Hidayih Hazretleri'nin özen tutmuş böyle atın ayağınızı buraya basın efendim doğru atına dün evladım yok bilmeyin ben demiş Mikran bilin efendim demiş, ne olasınız? Yani ısrarını söyleyince, Az Mahmud ve Hidani Hazretleri gülmüş. Peki demiş, Şeyh'in Üftade Hazretlerinin keraneti bu demiş. Onun için gülüm demiş, bilmiş özen diye. Çünkü Üftade Hazretlerinin yanında olsa da yetişince, elgunlaşmış, iyi dermiş olmuş. Herkes şef olmaz herkesi şeik yapmazlar. Neler ne zaman şey olur? E eh, görürse hocası o zaman yani tamam imtihan etmiş imtihan etmiş bilgili ahlaklı edetli beğenmiş tamam. Seni demiş İstanbul'a göndereceğim İstanbul'a göndereceğim vacipini orada yaparsın sen demiş. İnşallah valişahlar akımın özengisini tutarlar inşallah padişahlar atının dizgininden önünden girip çekerler demiş hakikaten o özengiye basıp gündükten sonra padişah önünde akım yularını tutmuş da önünden girmişsiniz gibi yani sultan ahmet sultan ahmet yürümüş demek ki en yüksek makam neymiş yırtan makamıymış allahu indillah arif billah oldu da sevgili kul oldu mu ister istemez öyle olur yani istemese de öyle olur istese de istemese de öyle olur çünkü o Evliyalığın şeyi, tesiri Karşı tarafın gönlünü artık eder bastırır, mecbur eder yani mecburen şey yapar Fatih Sultan Mehmet Çiğliç adamına gelmiş de Akşemseddin Hazretlerinin uzanıyormuş, yeniden bile kalkmamış Akşemseddin Hazretleri neden? terbiye ödeyecek tabii şu şey gurura kapılmasın, kibire kapılma kapılmasın diye evre Allah'ın çeşitli şeyleri var. Padişahın içi biraz böyle karışmış ama bir şey yapamaz. Neden? Ötekisinin manevi devleti var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki bir hadis-i şehrinde ''Musır ki bir ruh bi ''Bir aylık mesafe uzaktaki düşmanına benim korkum tesir eder.'' benim korkumdan o titrer bir aylık mesafede git. Ya arada bir aylık mesafe var. Yola çıksa o yanına gelmek için bir ay sürecek bir aylık mesafeden düşmanıma korku düşer. Allah bana böyle düşmanımın gönlüne korku düşürerek efendim yardım ihsan eyledi. Müsvetli ihsan eyledi buyuruyor. Yani Peygamber Efendimiz'in korkusu böyle. Yanına gelen birisi gir gibi titrerdi böyle. Görünce Resulullah'ın bir titreme alırdı, bir e, başka türlü olmaz. neden? nübüvzzet nehabeti var, heybeti var yani manevi heybeti var, evli Allah da öyledir almışlardır o veraset yoluyla o heybetten almışlardır onun için paşa da karşısında titrer evli Allah'ı padişah da titrer baba? baba'ya gelmiş padişah kızmış olmadım Efendim, bana nasıl demiş. O da demiş ki, ye iç, dişeyim, demiş. Efendim. Ama, müşkeşem bir şey söylemiş yani. Başka kızmış, hapsettirmiş bunu. Ağır söz söyledi diye, hapsettirmiş. Ama, o günden itibaren bir kabızlık başlamış, Yiyor içiyor padişah ama desihacetini Hastalık. E tabi yemek de bir minnettir. Küçük abdestte, büyük abdestte o da insana rahatlandırıyor. Yani bu nefes de öyle. Nefesi içine alıyorsun elini uzuyor. Ama hep tut bakalım çıkartma hadi aldım. Çıkartması katlar insan. Çıkartması da önemli, almak da lazım, çıkartmak da lazım, İçmek de lazım, efendim yemek de lazım, onların tabii sonucu da lazım. Yani her evde bir yüz numara oluyor, mecburen, yani insanın ihtiyacı. Hacet ne demek? İhtiyaç demek. Hacet ne demek? İhtiyacını görmek, gidermek manasına geliyor. Şimdi padişahın zalim olduğundan, evlencesine, keyfine düşkün olmasından dolayı ne işte, yüz numara gitme dediği için padişah da kızmış, onu etmiş ama hakikaten yiyormuş, içiyormuş, yüz numara et geliyormuş yük yapamıyormuş e, bir gün, iki gün geçince başlamış ağrı, sancı, sıkıntı, felaket bir durum anlamışlar ki o mübareğin gönlü kırıldı Oradan artık gelmişler, yağvarmışlar, yakalmışlar O dua etmişler, ondan sonra gülermiş Yani O işte babanın merakını anlatılıyor da El Padişah'tan bile korkmaz Padişah da Evliya Allah'ın heybetçiliği karşısında padişah bile olsa titrer Neden? Allah'ın verdiği izzetle bir insan izzetlendi mi efendim uydurma izzetle, izzetlenmiş insan gibi olamaz Böyle Öyle insanın izzetine, efendim, kimse yanaşamaz. Burada ne diyor? Madem izzetleneceksen, Allah'ın izzetiyle izzetlen de asla zelil olma. Asla zelil olmamak için Allah'ın izzetiyle izzetlenmek lazım. Yani, biz açıklama yapıyoruz, ne diyoruz? Dinini öğren, dinini öğren, Allah'a güzel kulluk et, marife kullarını elde etmeye çalış arif billah ol Allah'ın sevgili kulu olmaya çalış ki aziz olasın o zaman seni kimse zevil edemez demek bu e öteki türlü izzet aman sakın ha öteki türlü izzette hiç bulaşma hiç yanaşma mevkiden makamdan dolayı kibinden mevkiden paradan, dolayı dolayı böbürlenme Allah'ın kullarına tepeden bakma kimseyi hol görme sonra Allah seni zevil eder seni o duruma düşürür, Allah saklasın, kuru ekmeğe, küflü ekmeğe muhtaç düşer insan, Allah saklasın. Bizim rahmetli validemiz öyle şey yapardı, tabii bazı zenginleri, yaşadığı zamandan tanıdığı kimseleri, bir zamanın zengini sonra küflü ekmeklere, küflü ekmeklere muhtaç olmuş insanlara, aman ekmeyi ziyaret etmeyin derdi bize. Anamı atmayın derdi. Bize de ödümüz katıldı. Yine bir kırık atacağız. Hemen kabadalla bir yemek artığı bırakacağız ve korkar diyor. Anam ziyan olmasın. Aman Allah şey yapmasın. Nasihat ederdi rahmetli validemiz. Ela sabahın erken kalkın. Erken kalkmanın kısmeti bol olur. Eğer Müslüman çocukları erken kalkmazlarsa o zaman Müslüman çocuklarının kısmetleri uyuk kalmışsa, erken kalkmamışsa onların kısmetleri erken kalkan gayrimüslim çocuklarına götürülür derdi biz de gayrede dönürdük yani Allah'a öyle kısmetiniz, efendim şey yapmasın diye terbiye uyuyor. İslam terbiyesi işte bu Büyüklerimizden Allah razı olsun Büyüklerimize Allah rahmet eylesin cümle Demek ki fani şeylerle izzetlenmeyeceğiz, dövürlenmeyeceğiz. ile, kulla, mevziyle, makamla, başkan oldum, reis oldum, efendim şuna oldum, buna oldum, Geçer bunlar. Bunlar fani. Geçmeyecek, geçmeyecek bir izzetle o izzete sahip olmalı. Efendim, Hiç asla insan zelil olmasın. Bu dünyada aziz, krav Nemrut gibi ahirette zelil, tereşen. Ahirete yarayacak bir şey yapmadığı için, Allah bizi ahirette aziz eylesin, dünyada da ahirette de aziz olacak, izzete sahip eylesin. Evet, ne güzel söz. Burada hem tevazuyu tavsiye etmiş oluyor, hem maritakullahu tavsiye ediyor dikkat edersek bu sözüyle. Öyle bir izzetle izzetlenir ki, yani hakiki izzet olsun ki zelil olmayasınız. Allah'ın izzetiyle izzetlenin ki zelid olmayasınız sözü çok derin bir manat taşıyor. Kale ve kale Ebu Osman yine aynı rayilerle Ebu Osman'ın şöyle dediği nafledi diyor sururike biddiya ezhebe surureke billahi min kalbiki ve halkuke min gayrihi ezhebe halkake min hu An kalbik Ve recaufe Men dünehu Erhebe Recaefe İyyahı Ni kalbik Ne demek bu güzel sözlerin manası Açıklayalım Surur kebit dünya Dünyalık ile Neşelenmen Sevinmen Yani eline para geçti Seviniyorsun Mal geldi Seviniyorsun Makam geldi, seviniyorsun. Şunun. Dünyalı da sevinmen, giderir, götürür, alıp götürür, suret e kalbi. Senin gönlünden Allah'la sevinmeni alır götürüyor. Dünya ile memnun olman, hoşnut olman, sevinmen, şen olman, senin gönlünden Allah'la mesru olman, şen olmanı getirir. Devamı açıklayacağım ama devamından daha iyi anlaşılır diye devam ediyorum. وَخَلْفَكَ مِنْ غَيْرِهِ Buradaki gayrihiden masak gayrillah demek. Allah'tan gayrı. Allah'tan gayriden korkman, اَذْهَبَ خَلْفَكَ مِنْهُ عَنْ Yine senin kalbinden Allah korkusunu götürür. Allah'tan gayriden korkarsan, Allah korkusu kalbinden gider. Allah'tan gayrisiyle memnun mesrur olursan Allah'la olan memnuniyetin, sevincin kalbinden silinir. وَرَجَاءِكَ مَنْ دَوْنَهُ Allah'tan gayri birisinden bir şey umlan اَذْهَبَ رَجَاءِكَ اِلْيَاهُ min قَلْبِكَ Allah'tan bir şey ummanı. Allah'tan ümidini kalbinden siler, götürür. Ceza. Bunlar ceza. Nasıl olması lazım? insanın Allah'la geminin sevinçli olması lazım. Allah'tan dolayı sevinçlenmesi lazım. Allah'tan korkması lazım. Allah'tan ümit etmesi lazım. Kalbinin içinin insanın kalbinin içinin Allah'tan ümit göstermesi lazım. Allah'tan korkması lazım. Allah'la şenlenmesi lazım. Sevinmesi lazım. Böyle olmadı da dünyalıkla hoşnut oldu mu Allah'la şenlenmeni Allah gönlünden şeker alır ee, sen masuva ile dünyalık ile seviniyorsun ha? sen demek dünya ehlisinden aldım senin gönlünden benim, benimle beraber olmanın şevkini, zövkini, neşesini, gözetini diye verir. insanın gönlünden ibadetin, mariketullahın neşesi kaybinden gidiyor ne yapacak? dünyalığı gaye edinmeyecek gönlüne yerleştirmeyecek amaç olarak dünyayı yerleştirmeyecek para amaan mal mülk amaan makam amaan istemem istemem dünyayı diyecek Allah'ı isteyecek e peki hocam hep bu söyleniyor hep bu düşünülüyor yani para lazım diye mi mevki lazım diye mi makam lazım değil mi para da lazım Kuvvet de lazım Mevfi makam da lazım O da bir kuvvet çünkü Mevfi makam sahibi mı sözü çok oluyor Hepsi lazım da Efendim bunları insan sevmeyecek Bunlar İnsanı aldatabilir Kandırabilir Gurura düşürebilir Bunların vasıta olduğunu gelecek Bunlarla ahireti kazanmaya çalışacak Ahireti sevecek Bunları sevmeyecek Ahireti sevecek Bunların yanında bulunmasının tehlikeli olduğunu bilecek. Rabia-yı Adeliye'yi gözün önüne geliyor böyle. <gülüyor> bir yumruğunu böyle sıkmış, bir yumruğunu böyle sıkmış gidiyormuş mübarek. Çarşaflı, örtülü, ihtiyar mübarek. Efendim Rabia-yı Adeliye meşhur evliyen kadın. Çocuklarımıza Rabia adını koyuyoruz mesela. Bizim kayınvalidemizin de Adem hocamızın hanımının adı var. Rabia-Ebi Bey'dir. İki yumruğunu sıkmış böyle gidiyormuş böyle böyle gidiyor tabii yumruk sıkmak kızdımlıktan da olur ya hani böyle ne olacak ki filan böyle gidiyormuş şimdi böyle giderken Hasan'ın basını da ona söylediği için hürmet ettiği için latife yaparmış, söz atarmış yani o e, yöntü kalkın demiş böyle yumruklarını sıktın nereye gidiyorsun demiş böyle böyle öyle Bizler demiş. Başka türlü anlaşılabilir yani. Dedi dövmeye mi gidiyor acaba filan diye anlaşılabilir. Neye gidiyorsun böyle Şöyle bakmış. Demiş ki ya Hasan ibadeli elime iki tane para geçti. İnek dehneli de, de, yani. iki para geçti. Demi demiş birisi bu avucuna aldım diye ayırdım. bunları tasatıp etmen gidiyorum demiş. Çünkü demiş bu ikisi bir araya geldi mi? Fitme yaparlar demiş. İkisi bir araya geldiğinde baş başa verirler, fitne yaparlar demiş. Ne fitne yaparlar? İnsanı kandırırlar. Mal sevgisi, yük sevgisi, dünya sevgisi olur. insan parayı sevmeye başlar. Canım, ayılamam senden, veremem Allah yoluna. Bu sefer başlar. demiş, İkisi bir araya geldiğinde yani biriktirilme, biriktirilmeye başlandı ama bir sevgi başlar onun için bunları ayırıyorum. Gelereye gelip de baş başa verip de fitne fesat meydana getirmesinler diye bunları hemen talimini sahibinden gidiyorum. Ayırmışlar yani ikisi de bir avuç da yan yana gelince bunlar kuvvetlenirler birbirleriyle baş başa verip ittifak yapıp fitne yaparlar diye ayırmış ve getiriyormuş yani tasadduk etmen. Koşulandılar o menkabe, gözünün önüne geliyor da yani hadi bunlar, bunları anlatınca şimdi on sözde gidiyordur bunlar insanın aklına yan ediyor. Yan Yani para pul biriktirmeye başladığı insan, biriktirdiği paraları azımsa, daha çok biriktirmek ister. 50 oldu, 100 oldu, 200 oldu, 500 oldu derken, biraz daha fazla olsun diye infak etmekten de korkmaya başlar. Şeytan da gelir yanına, sakın verme ha. sakın verme. Fakirleşirsin hadi korkutur. Şeytan insana fakir olacaksın diye korkutur. Halbuki parayı, pulu, dinarı, dirhemi deko etmek Allah yolunda sarp etmemek çok teyit Çok teyit değildir. etmek lazım. Peygamber Efendimiz gündüz gelenli gece ettirmezdi bahatırdı gece gelenli sabaha çıkartmazlı bahatırdı. sahabe ı Kiram da öyle yapmışlardı çoğunlukla Eylül Allah büyüklerimizle öyle yapmışlardı. Birikler, biriktirmemişlerdi. Dört bin dirhem Halife'den para gelmiş Ebu Zerif Ufari Hazretlerine Huuup Hüsnü dağıtmış E o Halife sana niye verdi onu Yani biraz seni perişan gördü Biraz ye iç, ödak sahibi ol Rahat etsin diye bir derdi ama onun hepsi hemen dağıtmış Ertesi gün bırakmamış Kızarmış Para para biriktirene kızarmış Ebu Zerif Hazretleri Para biriktirmenin çok karşısındaymış E biz bugün Doğru para biriktiriyoruz. Doğru para biriktiriyoruz. Efendim, Türk parasının doları azalıyor diye marka Efendim dolar biriktiriyoruz, onların da enflasyonu var. Amerika'ya, Almanya'ya yardım ediyorsunuz, burduğunuz yerde. Nasıl yardım ediyorsunuz? Amerikan parasının enflasyonu yüzde ise, senin de 100 bin doların varsa, 9 bin dolar Amerika'ya yardım ediyorsun bir senede. Amerika çok mu fakir de yardım ediyorsun? Çok mu Müslümanlara paralar işletiyor ve yardım ediyorsun? Niye kullanıyorsun Amerikan parasını? Niye kullanmıyorsun Alman altınını? E bu Türk parası veya enflasyondan çok şey. Ya o zaman Avrupalıya, Amerikalıya yaramayacak bir şekilde kullanma. Ya altın al, ya altına da bir içerik halini getir bu işe nasıl yapacaksan yap yani yardım etmenin itibariyle evet şimdi insanın böyle işte para pul dünyalık bilen aklını çeler onun için bunları eskiler sevmemiş peygamber efendimiz de sevmemiş peygamber efendimiz dünya diyor ki dünya cifedir cifedir ne demek hocam neş demek e dünya cifedir, dünya leştir, ve talib, e, ve talibu hem çilabı, bunun dışında olanlar da köpektir diyor. Hani leşi kim yemeğe gelir? Kutlar, kirkiler, köpekler yemeğe gelir. Dünya cifedir, onun başına böyle kavgalar gelir, köpekler gelir falan. Şey Sevmemiş dünyayı, mali verir dünya, benim dünyayla ne işim var diyor Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz'in köşkü var mıydı? Sarayı var mıydı? Saltanatı var mıydı? Olamaz mıydı? Olabilirdi. Cebrail aleyhisselam geldi, Allah'tan selam getirdi. Ya Resulallah, istersen Allah sana şu karşıdaki dağları altın yapacaktı. Cebrail aleyhisselam teklif etti. Allah sana teklif ediyor. Nasıl istersin? Yani hükümdar bir peygamber mi olmak istersin? Saltanatlı. Hayır dedi Peygamber'im. İstemedi. Yani teklife evet dese öyle olacaktı. Dünyaya değer vermedi. Ahirette değer vermeyi tavsiye etti. Para büyüttürmedi. Efendim öyle Şimdi aksi olursa bir insanda sen dünyadan dünyalıktan sevinirsen o zaman marifatullah ile ilgili, Allah'la ilgili sevincin neşen gönlünden silinir. Nihayi yani sevmeyecek. Yani senin durumuna ister uyusun, ister uymasın bu şeyler. Ne ister benim durumuma uyusun, ister uymasın. Biz Allah'ın zibniyetini anlamaya çalışıyoruz. Düzeltabilirsek kendimizi düzelteceğiz. Düzeltemeysek kendimiz biliriz yani. Güzel bir şey bu. Öyle diyor mübarek. E hocam ben hiç maalesef Allah'tan bir şeyler hissedemiyorum tesliminden zevk alamıyorum, dördüş oladı, şu kadar yıl oldu bir şey olmadı vesaire filan işte ondan bak burada sebebini söylüyor dünyalık yerine girdiğin insanın Allah'la olan sevinci neşesi kalbinden siliniyor başkasının korkusu kalbine girdiğini Allah korkusu kalbinden siliniyor halbuki ne olacak bir sağlam Müslüman kimseden korkmayacak hiç kimseden korkmayacak. Veren yaksa İlla Ne demek? Allah'tan başka kimseden korkmayacak. Başkasından kork, başkasından korkmadığı zaman hakkı söyleyecek her yerde. Salim sultanın karşısında hak sözü söylemek cihadın en eftal şeklidir. Çünkü sen yanlış yapıyorsun, bu yaptığın doğru değildir, günahdır diyecek. En soraplı şey bu. Neden yapıyor bunu? Nasıl söylüyor ya? Kafasını keserse şey hükümden, yatırım bunu, vurun kafasına derse, diyorsun, korkmayın. Allah'tan başkasından korkmuyor. Heh, Allah'tan başkasından, efendim, korkarsa bir insan, o zaman gönlünden Allah korkusu silinir. Allah'tan korkmak güzel bir sıfattı, gönlünden gitti. Allah'la sevinmek güzel bir sıfattı, o da gönlünden gitti. Allah'tan gayreden bir şey umarsan, ya şu zengine biraz yağ çekeyim, biraz intifat edeyim de belki bir ezbek biraz verir, bak ondan bir şey ümit, ümit ediyor. Evet. Allah'tan gayret birisinden bir şey ümit edersen, Allah'tan ümidini, ümit duygunu Allah genine siler, Allah darbe olmuyor. Sırf Allah'ı seveceksin, sevincin Allah'la olacak. Sırf Allah'tan korkacaksın, başkasından korkmayacaksın. Sırf Allah'tan isteyeceksin, başkasından istemeyeceksin. İllâ telâfı da Yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Yapamıyorsak İngiltere'den bilirsin. Evet, çünkü Büyükler söylüyor. Ben söylemiyorum ki. Ben sizin hoşuna gidecek sözlerime söylemiyorum. İster, ister benim hoşuma gitsin, ister gitmesin. İster senin hoşuna gitsin, ister gitmesin. Evliya Allah'tan bir zatın sözünü söylüyorum. Tecrübeli bir insanın sözünü söylüyorum. Arif bir insanın sözünü söylüyor. Ey hocam, ince bir nokta. Sahabeden bazı insanların Rebvanullah Aleyhi paraları kulları yoktu, zengin değiller miydi? Zengindi ama vermesini biliyorlar. Yani gönlünde yoktu. Gözünde yoktu. Veriyor Allah hızası. Hazreti Osman yüz dereyi yükleriyle beraber tasadduk etti. Kervan geliyordu şeyden. Yüz deveyi üzerindeki ticaret için getirdiği bütün malları tasadduk etti. Nerede hayra parasız. Yüz deveyi de kesti, etlerini de dağıttı. ama veriyordu. Ebebette Sıddık zengindi ama Peygamber Efendimiz üstleyince her şeyini verdi. Hz. Ömer yarısını verdi. Demek ki Gönlünde yok Fırsat arıyor Vermek için fırsat arıyor Fırsatını bulunca veriyor Çok para istediler Bilal-i bilal Habeşi'nin ücreti Çok para Verdi Edele gösterdik Verdi bilal, kurtardı. bilal Habeşi radıyallahu anh'ı kurtardı Neden? Para gözünde değil Hz. Osman Kuyucu satın almak için Müslümanlar su sahibi olsun diye çok parayı verdi Para gözünde değil Ha. Paranın eseri değil Para gözünde değil Para kalbinde, gönlünde değil Para sevgisi içinde değil Para sevgisi oraya cimdilik Yaptırmıyor. İstendiği zaman böyle Öyle olursa olur E böyle değil değil Şimdi bizim Başımızdan geçen Bin bir türlü hadise var Diyoruz ki mesela Yahu Şoförlüğü iş yapıcak, hadi para verin, talebeler harçlığını veriyor. Efendim, topla topla topla topla otuz bin lira para toplanıyor? Mesela, eski senelerde, şimdi otuz bin lira bir gazoz parası galiba? Yani otuz bin para toplanıyor? Kürsü, vuhane Allah! Ya ben, keşke sevemesedim bu kürsüden. Yani bir hayır söylüyoruz, şu yapılsın filan diye bir hayır söylüyoruz, ben de yardım edeceğim diyorum, ben parayı istemiyorum, bana da para vermeyin, şuraya şu ayrı yapın diyor, paradan çok korkuyorum ben. Çünkü para insanın eline geldi mi, para, para para insana bir de getirir, efendim çok korkuyor insan, e, olmuyor, yapılmıyor, hayırlar yapılsa Müslümanlar, bu mübareklerin zihniyetinde olsalar da o kadar çok hayır yapsalar, biz bugün ne Amerika'ya muhtaç oluruz, ne Avrupa'ya muhtaç oluruz, ne onlardan geri kalırız, ne silahımız onlardan az olur. Her şeyimiz olur. Zengin şeyini vermiyor. Efendim, e, dünyalı, dünyalık sevgisi herkesin içine girmiş, Allah'tan gayrıden korkmak herkesin kalbine girmiş, Allah'tan başkasından bir şeyler olmak herkesin, kalbine girmiş. Allah kurtarsın. Eğer girmemişler varsa, kalbine Allah'tan başka bir şeyin sevgisi giymemiş varsa içinizde anlından öperim. Maşallah, Allah razı olsun. Allah'tan gayrıdan korkmayanınız varsa içinizden, kimisi korkuyor, kimisi müdüründen korkuyor, kimisi şundan korkuyor ki şundan korkuyor varsa alnımdan okarım Allah razı olsun Allah'tan gayrıdan kimseden medet olmayan varsa alnımdan okarım öyle olmamız lazım öyle değilsek kusurumuzu düzeltmeye çalışalım evet pekala efendim bir söz daha okuyalım da iş olsun Kale ve Kale Ebu Osman yine Ebu Osman şöyle bir sözünde Ebu, Ebu Osmanı Hiri bir sözünden okuyalım El akülü men te'ehhebe min mekhalifi kable akıllı insan diyor Ebu Osman Hazretleri Efendimiz başımızın tacı bu büyüklerimiz, efendim hep söyle akıllı kimse kimdir? akıllı kimse o kimsedir ki korkulacak şeyler korkulacak zamanlar korkulacak haller Korkulacak işler, başa gelmeden önce tedbir alandır akıllı insan. Akı, akıllı insan tedbirli insandır. Korkulacak şeyler başa gelmeden önce tedbirini alıp onlardan kurtulandır. Şimdi gerçekten güzel bir talip bu. Yani sonunda korkulacak bir durum başına geliyor da, bakıyorsa, mah oluyorsa, zarara uğruyorsa, Malıcan'ı törap demek ki akıllı bir adam, koruyamadı. Kendi sınanını koruyamadı. Akıllı insan, koruyan insandır. Tamam. Bu neresi için? Hem dünya için doğru, hem ahiret için doğru. Dünyada da bir insan, akıllı insan, ilerideki tehlikeleri sezer, onun tedbirini önceden alır. Hz. Ali Efendimiz'in bir acayip nasihati var. Acayip ama çok etkiledi beni. Diyor ki kendinizi su izanla koruyun. Su izanla koruyun. Yani etrafındaki insanlara ihtiyatlı davranın. Acaba bu kötülük yapar mı diye düşünün de korunun. Çünkü çok itibar edersin, hançerler seni arkandan. Can hançeri sokar, cilt aşağı çeker. Hadi yere sarılırsın, ciğerin parçalanır. Hay Allah, en yakınım beni kalbinden hançerledi, sırtından, arkandan hançerledi. hançerlediler insan. Ne olacak? Öncelen tedbir alacak. Akıllı insan, dünya için böyle. Efendim, e işte, dur bakalım sana sonra bir hesap yapalım. Bir hesap yapıyor, eyvah, kapatak bak, gitmiş ticareti. E, ne tedbir alacak öncelen? Akıllı insan öncelen tedbir alır. Geçelim bu fani şeyleri. Ahirette adam cehenneme geçti. E, ne oldu? Rah aptal o cikma, razza Ne akıl adammış ki cehime düştü. Leflim na o, <gülüyor> ey ne akıllı, ne bilmez. Fi ashabi sayed. Cehime etler ne diyecek? Ah, akleden insan olsaydık biz, kafayı çalıştırsaydık söz bilen insan olsaydık, bu cehime düşenlerden olmazdı. olmazdık, Bunlar mı aslında olmalıydı diyecektler. Onlara melekler sorduk o zaman, elenmeyecek miyiz? Ya size bu halleri anlatan, bu cehennemi söyleyen bir hoca, bir peygamber, bir iftar, bir haber, bir ikaz gelmedi mi? Geldi ama biz onları yalanladık. Keşke o zaman atletseydik, söz günleseydik, böyle, böyle cehennemliklerinin arasında olmalıydık diyecekler. ha bunda bari asıl onu kastediyordur. Akıllı insan tehlike gelmeden önce tehlikeye karşı tedbirini alır. Hem de tehlike ne? Cehenneme düşmek. Cehenneme düşmemek için tedbiri almak en büyük akıllıdır. Haram yemiyor, rüşvet almıyor falanca memur rüşvet almıyor. Vay aptal vay! Hayır! Rüşvet alan aptal, rüşveti almayan namusu memur akıllı. Neden? O cehenneme kendini atıyor. Çünkü haramla olan gıdadan mutlaka cehennemde yanarak kurtulmuyor. Mutlaka! Haramla biten etti et cehennemde mutlaka yanacak. Rüşveti madem tesli yiyor, çocuğuna yediriyor, hanımına yediriyor, kendisi de yanacak. Hanımı da yanacak, çocuğu, çocuğu da cehennemde yanacak. E mühim, adı Adileli, camiye de arada gidiyor, cumada gidiyor veya beş vakit kalıyor. Rüşvet'ü aldı mı, haram yedi mi? O haram kadar, vücudunda ne kadar bir et hasılı olursa bir fayda, yanacak cehennemde. Biliyorsunuz, Hadis-i şeriflerden anlattım, cehenneme düşen milyonlarca sene kalıyor, ha. en aşağısı milyonlarca sene. Onun için rüşvet eden akıllı adam değil, haksızlık yapan akıllı adam değil, kadreden akıllı adam değil, zirmeden akıllı adam değil, haram yiyen akıllı adam değil, efendim günah işleyen akıllı adam değil, neden? Cehennemden korumuyor kendisini. Ahiret olacak mı? Ölüm hak mı? Hak. Öldükten sonra dirilmek hak mı? Hak. Cennet var mı? Hak mı? Var. Hak. Cennem var mı? Hak mı? Cennem de var. Cennemin varlığı da hak, hakikat, gerçek olacak. Cehennemden korunacaksın o zaman. Korunma tedbiri alıyorsan akıllısın. Almıyor. istersen on tane diploma göster bana sen aktarsın. Neden? Cehennemden korunuyorsun. Milyonlar için seni cehir cehir yanmayı Alıyorsun. namuslu insanlar ölüyor mu ya namuslu insan da yaşıyor namussuz insanlar daha güzel yaşıyor namussuz insandan daha mutlu yaşıyor çünkü namussuz insan haramdan kazanan insanın haramdan hayır görmesi mümkün değil ya arabası çarpıyor ya kanser oluyor ya karısı aldatıyor ya çocuğu hayırsız çıkıyor, ya şöyle oluyor, ya böyle oluyor, şimdi burnundan Allah dünyada da fitil geçiriyor getiriyor günahın cezasını. Onun için akıllı insan günahlardan korunan, sevap işleyen, cehenneme düşmekten kendisini koruyandır, aptal da onları düşünmeyendir. Maalesef öyle değil. Gerçekten öyle değil. Çünkü şimdi düşündü İtibarıyla efendim postu Dendirdi, cehenneme Düştü, cehir şey yandı Allah-u Teala Hazretleri Aklımızı başımıza toplamayı, cümmemize nasip eylesin Hakiki Müslüman olmayı Nasip eylesin Cenneti kazanacak işler yapmayı nasıl eylesin Cehennemden korunmaya dikkat etmeyi Nasip eylesin ve bir Allah Cehennemden korusun Cehenneme düşmeden bir gayrimiz Cennete girmeyi nasıl eylesin Hocam şimdi benim ciğerimi yaptım başa. akşam. Sen benim bu akşam ciğerimi yaptın. Ben şimdi eski hayatımı düşünüyorum. Nice kusurlarım var ne yapacağım? İlk yapacağım iş tevbe etmek. İkinci yapacağın iş kul haklarına sahiplerine vermek. Ondan sonra da hayır hüsenat yaparak, ibadet ve taat yaparak eski kusurlarını kapatmaya çalışmak. Çünkü Peygamber Efendimiz diyor ki, وَاَتْتِئِسْهِيَ اَسَنَةُ تَمْبُحَ Kütüphanın arkasına bir ilgi et de siler, silsin diyor. İyilik edeceksin ki Ama hakları sahiplerine vereceksin. Tevbe edeceksin, hakları sahiplerine vereceksin. Hak senin cebinde dururken, para, adamın parası senin cebinde dururken olmaz. Hakları sahibine vereceksin, ondan sonra. Bir demir tüccarı kardeşimiz, Tartısına ayarlatmış, mühürletmiş. Ama sonra demir satmış, yok demiş. Teraziye tartmış, satmış, tartmış, satmış. İkinci tartıda bakmış ki tartı bozuk, bozuk çıkmış. Nasıl bozukmuş? Bir ton tartacak, bir ton gösteriyormuş ama 900 kilo tartıyormuş. 900 kütyayı bir ton gibi gösteriyormuş, yani müşteri aldanıyor. Bir ton aldım sanıyor, sanıyor demiri Aslında dokuz kilo demir verildi Çünkü tartıp olduk Düşüş gönlüne bir telaş Eski ayar tarihi neydi? Üç ay önce, altı ay önce Filanca zaman O tarihten bu tarafa kadar kime demir sattı Bütün faturaları karıştırmış Yüzde on Hepsine göndermiş Hepsine göndermiş Neden? E, on fazla para aldı o gün atarıyı geri göndermiş ki haramdan kurtulsun diye. Aziz ve kardeşim. Allah bizi haramlardan korusun. Günahlardan korusun. Cehennemden korusun. Tahrına gazabına uğramaktan korusun. İyi kul eylesin. Sevdiği kul eylesin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Fankiyonu şerife muhabbet. Esmerim.